Hey bayım, Çankulesi de var, Çankulesi diye Leon'un arkasından seslendi. Leon, teşekkür ederim dedi. İyi etmiyorsunuz bayım. Çankulesi 440 ayak yüksekliktedir. Mısır'daki büyük piramitten 9 ayak eksik yani. Baştan başa dökme demirdendir. Ayrıca Leon kaçıyordu. Ona öyle geliyordu ki İki saattir kilisede taşlar gibi hareketsizlenmiş olan sevgisi, şimdi uzun bir kafesi andıran bu bir çeşit borudan, bu işlemeli parmaklıklı bacadan bir duman gibi buğulaşıp gidecektir. Sivri akıllı bir demirci tarafından tuhaflık olsun diye yapılmış gibi bir hali vardı bu kulenin. Genç kadın nereye gidiyorsunuz diye soruyordu. Leon karşılık vermeksizin hızlı hızlı yürümeye devam ediyordu. Emma Bovary parmağını okunmuş suya batırdığı sırada arkalarında nefes nefese birinin solukları ve aynı anda bir asanın düzenli aralarla yere çarptığı da duyuluyordu. Leon arkasına dönüp baktı. Bayım ne var? Leon gelenin hademe olduğunu gördü. Adam kolunun altına sıkıştırdığı yirmi cilt kadar kitabı göbeğin üstüne bastırmış, düşürmemeye çalışarak geliyordu. E, kiliseden söz eden eserlerdi bunlar. Leon, kiliseden dışarıya fırlayarak aptal herif diye umurdandı. Kilisenin önünde avluda bir çocuk oynuyordu. Leon'a ona git bir araba çağır bana dedi. Çocuk Quater Vente sokağından ok gibi fırlayıp gitti. Bunun üzerine ikisi de birkaç dakika karşı karşıya ve yalnız kaldılar. Biraz şaşkın bir halleri vardı. Emma: ''Aa Leon gerçekten de bilmem ki ne yapsam'' diye kırıtıyordu. Sonra ciddileşerek: ''Hiç doğru değil bu biliyor musun?'' dedi. Noter katibi yanıtladı. Doğru olmayan ne var bunda? Paris'te herkes yapıyor bunu. Bu söz üzerine genç kadın çürütülmez bir kanıt karşısındaymış gibi kararını verdi. Araba bir türlü gelmiyordu. Leon'un Emma kiliseye yine girecek diye ödü atlıyordu. En sonunda araba göründü. Kapının önünde duran Hademe onlara... ''E bari kuzey yönündeki kapıdan çıkın.'' diye seslendi. Böylece diriliş, mahşer günü, cennet, Hazreti Davut, cehennemin ateşlerinde yanan lanetlileri de görmüş olursunuz. ''Arabacı, nereye gideceğiz bayım?'' diye sordu. Leon, Emma'yı arabanın içine doğru iterek ''Çek nereye istersen.'' dedi. ''Hantal araba yola çıktı.'' Grampon sokağından ilerledi. Sanatlar meydanından, Napolyon rıhtımından, yeni köprüden geçti. Pierre Corney'in heykelinin önüne gelince aniden durdu. Arabanın içinden yükselen bir ses, devam et dedi. Araba yine yola koyuldu. Lafayette 4 yol ağzından sonra yokuş aşağı hızlanarak 4 nala istasyona saptı. Aynı ses, yo yo doğru git diye bağırdı. Araba parmaklıkların arkasından çıktı. Çok geçmeden gezi yerine ulaştı. Büyük kara ağaçlar arasından yavaş yavaş ilerledi. Arabacı anındaki terleri sildi. Deri şapkasını bacaklarının arasına yerleştirdi. Arabayı yan yolların dışına sürerek çimenliği yanındaki suyun kıyısına götürdü. Ardından ırmak boyunca yedekçilerin kullandıkları kuru çakılla döşeli yolda daha sonra da adaların ötesinde o sel yönünde ilerledi. Birdenbire ileriye atılarak Quater Marey'i, Scotchville, Grand Chosey, Elbœuf sokağını geçti. Üçüncü kez Bitkiler Bahçesi'nin önünde durdu. Ses ''Daha öfkeli bir Eda ne duruyorsun? Yürüsene.'' diye bağırdı. Araba hemencecik yine yoluna devam ederek... ''Sen Söver'den, Kur'an diye rıhtımından, Mule rıhtımından geçti.'' ''Köprüyü bir daha aşıp, talimhaneden, hastane bahçelerinin arkasından geçti.'' ''Bahçede siyah çeketler giymiş yaşlılar.'' bir sarmaşığın yeşerttiği set boyunca güneşte dolaşıyorlardı. Derken araba Bovru caddesinden geçerek Bude'yi dolanıp Dövil yokuşunun başına dek ulaştı. Sonra geri döndü ve bir yol düşünüp bir yön seçmeksizin rastgele dolaşmaya başladı. Sempol'de, Lekür'de, Gargan Tepesi'nde Maladödri sokağında, Dina Döri sokağında, Saint Romain, Saint Vivienne, Saint Michaud, Saint Nico ve gümrüğün önünde eskiden eski kulede üç çubukta mezarlık önünde göründü. Arabacı oturduğu yerden bazen umutsuz gözlerle meyhanelere doğru bakıyordu. Bu insanlar hangi çılgınlığa tutulmuşlardı da hiç durmak istemiyorlardı, bir türlü anlayamıyordu bunu. Kimi kez durmak istediği oluyordu ama arkasından hemencecik öfkeli bağırmalar duyuyordu. Sonra kanter içindeki beygirlerini daha fazla kırbaçlıyor, sarsıntılara bakmadan şuraya buraya takılarak Yine de aldırmayarak moralsiz, susuzluktan, yorgunluktan ve kederden ağlamaklı sürekli ilerliyordum. Limanda yük arabalarının, fıçıların ortasında, sokaklarda binek taşlarının yanında bazı insanlar taşrada hiç görülmemiş bu durum karşısında gözlerini fal taşı gibi açıyorlardım. Perdeleri inik araba bir mezardan daha kapalı, bir gemiden daha sallantılı bir halde sürekli ortaya çıkıyordu. Bir seferinde tam öğle üzeri araba kırlardan geçtiği, güneş ışıklarını gümüşlü fenerlere en fazla vurduğu sırada eldivensiz bir el sarı bez perdelerden dışarıya uzanarak yırtılmış kağıt parçalarına attı. Kağıt parçaları rüzgarda dağılıp biraz ileride çiçek açmış bir yonca tarlasının üzerine ak kelebekler gibi kondular. Sonra saat 6’ya doğru araba bu vazuan mahallesindeki dar sokaklardan birinde durduğu içinden inen bir kadın şapkasının tülünü indirmiş başını çevirmeksizin yürüyüp gitti. Emma, Hana geldiği zaman posta arabasını göremeyince şaşırdı. Hiver genç kadını tam 53 dakika beklemişti ama sonunda çekip gitmişti. Kendisini gitmeye zorlayan hiçbir şey yoktu ama o akşam döneceğine söz vermişti. Charles da onu bekliyordu zaten. Emma daha şimdiden yüreğinde birçok kadının kocalarını aldatmanın hem cezası hem fidyesi gibi olan o korkakça uysallığı duyuyordu. Çabucak bavulunu hazırladı, otelin hesabına ödedi, avluda tek katlı bir arabaya bindi. Arabacıyı bazen sıkıştırıp bazen yüreklendirerek iki de bir saatin kaç olduğunu, kaç kilometre yol aldıklarını sorarak kırlangıça Queen şampuanın ilk evlerine ulaştığı sırada yetişti. Bir köşeye oturur oturmaz gözlerini kapadı, ancak yokuşun alt başında açtığında uzaktan Felicite'yi tanıdı. Hizmetçi nöbet tutarcasına, nalbantın evinin önüne dikilmiş duruyordu. Hiver atlarını durdurdu. Hizmetçi de pencereye kadar uzanarak gizemli bir tavırla seslendi. Hanımcığım, hemen Bay Hume'nin oraya gidin, acele bir iş var da. Köy her zamanki gibi sessizdi. Sokakların köşelerinde dumanları tüten pembe yığınlar vardı. Reçel yapma zamanıydı çünkü. Yonville'de de herkes kışlık reçelini aynı günde kaynatıyordu. Eczacının dükkanı önünde herkes çok daha büyük bir yığını hayranlıkla seyrediyordu. Bir eczane için pişiriyordu bu reçel nihayet. Herkesin gereksinimi için halkın kendisine pişirdiği reçelden çok olmasından daha olağan ne vardı? Emma içeri girdi, büyük koltuk devrilmişti. Üstelik Fanal de Rouen gazetesi bile iki tane havan elinin arasında yerlerde sürünüyordu. Genç kadın koridorun kapısını açtı, mutfağın ortasında tanelenmiş Frank üzümlerini, rendelenmiş ufalanmış şekerlerin, masanın üstündeki terazilerin, ateşte kaynayan tencerelerin arasında irili ufaklı bütün Hume ailesini gördü. Hepsi çenelerine kadar çıkan önlükler takmışlardı. Ellerinde çatallar vardı. Justun dikilmiş, Başını önüne eğmiş duruyor. Eczacı da bağıra bağıra ona ''Kim dedi sana git de onu depodan al.'' diye bağırıyordu. Ne oluyor? Ne var? Eczacı yanıt verdi. Ne mi var? Reçel yapıyorduk. Pişmeye başladı. Ama fazla kaynadığı için taşacaktı. Ben de başka bir bakraç istedim. Bunun üzerine tembelliğinden, uyuşukluğundan gidip laboratuvardaki çividen deponun anahtarını almış. Eczacının depo dediği yer, çatı arasında bir odaydı. İçinde mesleğiyle ilgili alet ve malzemeler vardı. Çoğu zaman bu odaya tek başına kapanıp saatlerce etiket yapıştırıyor, kaptan kaba ilaçlar aktarıyor, açtığı şeyleri sicimle yeniden bağlıyordu. Burasını da öyle sıradan bir depo değil, bir tapınak sayıyordu.